Ve katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Programımızın akışı bilindiği üzere önce cari ay içerisindeki mali ve sosyal güvenlik takvimi üzerinde bilgi veriyoruz. Daha sonra gündeme dair konularda ve sorularla ilgili olarak yanıt vermeye çalışıyoruz. Oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Bildiğiniz üzere kamuoyunda torba yasa diye adlandırılan yasa mecliste e, ikinci bölümü de kabul edildi. Yine bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu Mecliste kabul edildi Henüz e, yayın süreci gerçekleşmedi Yani bildiğin Bununla ilgili olarak bilgi vereceğiz Özellikle torba yasayla ilgili Sosyal güvenlik ve Vergi kanunlarıyla ilgili olarak Neler bizi ilgilendiriyor Süreç nasıl çalışacak Bunun üzerinde duracağız Ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili çok kısa bilgi Verdikten sonra programımızı tamamlayacağız Bizi dinleyen Eczacı dostlarımıza, ezacı dostlarımızın muhasebe ve müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımıza, bir kez daha programdaki, yayındaki birlikte olduğum Suat Gülbinat arkadaşımla beraber saygılar ve sevgiler sunuyoruz sevgili dostlar. Şubat 2011'in takvimine baktığımız zaman, 14 Şubat 2011 Pazartesi, son dönem 2014 dönem, Geçici vergi beyanlamasının gelir dersine verilmesi. 17 Şubat 2011 Perşembe. 2004. dönem yani son dönem geçici verginin ödemesinin son günü. 23 Şubat 2011 Çarşamba. Ocak ayına ait. o 2011 Ocak ayına ait. Muhtasar ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin verilmesi. Tahukullarının alınması. 24 Şubat. 2011 Perşembe Ocak 2011 dönemine ait katma değer vergisi verilmesi ve tahakkukların alınması. 28 Şubat 2011 Pazartesi Ocak katma değer vergisi Muhtasar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait ödemelerin yapılması için son gün. 28 Şubat 2011 Pazartesi ise Ocak ayına ait. BA ve BS formlarının verilmesi. Yine bu geçtiğimiz dönemde önemli bir değişiklik. Bununla ilgili olarak e, bizi izleyen EZAC'ı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yerine getiren serbest muhasebeci mali müşavirli arkadaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Maliye Bakanlığı'nın 403 Sıranoğlu Vergüsü Kanunu Genel Tebliğ'i 19 Ocak 2011 tarih ve 27.820 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Burada kısaca bilgi verelim. Bu tebliğ niye getiriyor? Bundan sonra torba yasayla ilgili konuşmaya devam edebiliriz. Sevgili dostlar, bu tebliğ ile birlikte gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için yerde Bir tanımlamayı şöyle yapalım. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için bilanço esasına göre defter tutan bunlarla ilgili olarak kamuoyu içerisinde elektronik mizan ya da elektronik ortamda kesin mizan bilgilerini içeren bir tebliğ yayınlandı. Artık firmaların kesin mizanları burada kapanış hesaplar e, kapanmış hesaplar dahi olsa kesin mizanları elektronik ortamda kesin mizan, elektronik ortamda mizan formatı içerisinde gelir idaresine bildirilecek ya da internet vergi dairesine bildirilecek diye söyleyebiliriz peki bu mizan formatı neyi içeriyor dediğimiz zaman çok 403 sıra dolu Vergi usul kanunu genel tebliğinin tüm ayrıntısını burada konuşmayacağız. Yalnızca hatırlatıcı anlamda çünkü günü geldiğinde yani gerek Mart ayında gerek Nisan ayında gerek Şubat ayının sonunda yapacağımız programda bunlara böyle kısa kısa hatırlatma şeklinde değinilerek kamuoyunda konunun aydınlatılmasını ya da hatırlatılmasını temin etmeye çalışacağız. Elektronik ortamda kesim zatın formatına baktığımız zaman dört bölümden oluştuğunu görmekteyiz. Burada genel bilgiler yani firmanın adı, soyadı, ünvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi, iletişim bilgilerinin yer aldığını görüyoruz genel bilgilerde. Kesan kesin mizan bilgilerinde ise hesaplar ve hesapların borç tutarları, alacak tutarları bunlar gözükmekte. Yani mizan formatında olan kesin mizan bilgileri mizan formatındaki olan kesin mizan bilgilerinin buraya aktarıldığını ya da yazılması gerektiğini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü bölümü ise bildirimi düzenleyenin bilgileri örneğin Ahmet Yılmaz serbest muhasebeci mali müşavir kendisi için form gönderebileceği gibi bilanço esasına göre yani bir Tüzel kişilik şeklinde kurulmuşsa bildirimi gönderenin bilgileri. Yani kimin şifresinden elektronik ortamda gönderiliyorsa gönderenin bilgileri. Biz bunu kısaca şöyle söyleyebiliriz. Katma değer beyannameleri, beyanlameleri, muhtasar beyanlameleri elektronik ortamda gönderilmeye başlanıldığı yıldan itibaren buradaki formatın aynısı burada korunmuş. Düzenleyen ve bildirimi gönderenin bilgileri. Orada yer almaktadır. Bu bir, üç ve dördüncü bölümler çok çok e, ekstra bir şeyler değil. Ekstra bilgiler içeren bölümler değil. Daha önce yapılan kesin mizan bilgileri yeni bir gönderim şekli diyelim. Bilindiği üzere gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi doldurulurken bilanço ve gelir tablosu bilgileri, buraya dikkat çekiyorum, bilanço ve gelir tablosu bilgileri Zaten beyannamede yer alıyordu. Beyanlamenin ikini oluşturan unsurlar içerisindeydi. Ya da beyannamenin içeriğini oluşturan unsurlar içerisindeydi. Peki kesim dediğimiz zaman hesaplar sıfır kalan vermiş olsa bile bu sıfır vermiş olan kalanların da borç tutarları ve alacak tutarları da buraya yazılmak durumunda. Peki bildirim ne zaman yerine getirilecek? Bununla ilgili bir bilgi verelim. Bir de kebir hesaplarının hangi şekilde yer alacağını yani mizan nihayetinde kebir hesaplarının toplamıdır diye söyleyebiliriz. Kendi içerilerinde ayrı ayrı toplamıdır diyebiliriz. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini yani bilanço usulüne göre defter tutanlar. Gelir vergisi mükellefleri 1 Mart 31 Mart tarihleri arasında yani bu bir çeşit gelir vergisi beyanının yapıldığı ay içerisinde diye biz bunu düşünebiliriz. Kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda mizanlarını gönderecekler. Bir diğer konu teklif veya ikili kod defteri dediğimiz yani biz buna muavin defter diyoruz. Çünkü burada bir de genel bir bilgi verelim. Tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak. Bilindiği üzere sevgili dostlar, saygıdeğer meslek mensubu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği içerisinde yer alan tek düzen hesap planı üçlü nümerik yapıya göre oluşturulmuştur. Yani yüzlü hesaptan başlar ve yukarıya doğru devam eder. Bunun alt Kırılımı, muavin hesaplar, yardımcı hesaplar dediklerimiz ise daha sonraki alt kırılımlardır. Burada kesin bizden bilgilerinde üçlü numerik grup içerisindeki ana hesapların yer alacağından bahsetmiş olalım ya da buna göre bir düzenleme olduğunu dan bahsetmiş olalım. Bu bilgileri verdikten sonra Maliye Bakanlığının 403 sıranolu vergi usul kanunu genel tebliği ile getirilen 19 Ocak 2011 27.820 sayılı resmî gazetede yayınlanan elektronik ortamda kesin mizanın 2010 yılı için verileceğini, 2010 yılı için gelir vergisi mükellefleri için 1 Martla 31 Mart arasında, kurumlar vergisi mükellefleri için ise 1 Nisanla 30 Nisan arasında verileceğinden bahsedelim. Yine Küçük bir bilgi verdikten sonra ikinci bölümü tamamen torba yasaya ayıracağız. Torba yasayla ilgili olarak e, yapmış olduğumuz programdan sonra Meclis Genel Kurulunda önergelerle değişen şekli ve değişen şekli ilgili Mecliste kabul edilen birinci ve ikinci ile ilgili olarak bilgi vereceğiz sevgili dostlar. Türk Ticaret Kanunu tasarısı 1530 civarında bir maddeden oluşuyor. Bu maddeler Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yaklaşık 15 gün önce bunlar kabul edildi. Burada da çok kısa bir bilgi verelim ve daha sonra kısa bir arayla programımıza ikinci kaldığı yerden devam edeceğiz. TTK tasarısı, Tetor 4 Türkçet Kanunu tasarısı 5 yıldır Türkiye'nin gündemindeydi. Profesör Doktor Ünal Tekin Alp Hoca tarafından hazırlanan. Ve birçok panellerde, sempozyumlarda anlatılan neler getirdiği, neler götürdüğü konuşulan yasa. Dediğim gibi muhalefetin ve iktidarın uzlaşmasıyla bu kabul edildi. Bununla beraber artık tek kişiyle limited şirket ve anonim şirketin kurulabilme imkanı getirildi. Yine bir bilgi daha verelim. Bu yasa... Bir kısım maddeleri 2012'den itibaren, bir kısım maddeleri 2013'ten itibaren yürürlüğe giriyor. Şirketlere web sayfası getirilme zorunluluğu getirildi. Birçok böyle yenilikler var. TTK, Yeni Töktü Cihaz Kanunu'nda. Denetim prosedürleri değiştirildi. Yönetim kurulları ile ilgili süreçler farklılaştı. Ve bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi kısa bir ara... Z raporu kaldığımız yerden devam edecek saygıdeğer dostlar. söyleyip dolaştırdın sen Akasya kokan gecelerde Türküler söyleyip dolaştırdın sen Birer birer dökülen heceleri kendi yüreği kiedy yarışırdın sen, birer birer dökülen hecelerde, kendi yüreğinle yarışırdın sen. Savaşan kuşlar çiçe durmuş baş. Yaşasın selam. I cześć, duch Ja parlayan simsıcak ışık karanlıktan güçlüdü hep aydınlık uzakta parlayan simsıcak ışık şiir sana tutkun sen ola kendi yüreğinle yarışırdı śm, tutkun, sen o małych, kiedy twoim sercem, szlachetnym, szlachetnym, szlachetnym, Var güçe doğrumuş yaşasın sevda var sevdalım aya Dalga dalga uzar giderdi Ölüm gözümüzde bir arpa boyu Yaşam dalga dalga uzar giderdi Ölüm gözümüzde bir arpa boyu Çocuk gibi Parok szara severy de im, jedynie suyu. Çocuk gibi, kim e parok szara severy de suyu. jedynie uçan kuşlar, he each czasem śled woda Sevgili dostlar, Radyo Havan'da Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlangıçta da söylediğimiz üzere, programımızın bu kısmında kamuoyunda torba yasa diye bilinen, ismi çok uzun olan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde karnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, Mecliste birinci ve ikinci bölümü görüşüldü ve kabul edildi. Bu bölümde bizi ilgilendiren, birinci bölümde bizi ilgilendiren matra artırımı ve bilanço düzeltmeleri üzerinde duracağız. Bunu daha önceki programlarımızda kısaca değinmiştik ama bazı değişiklikler oldu. Bu değişiklerle ilgili olarak kısaca bilgi vereceğiz. Yine kanunu şu şekilde hatırlatabiliriz. <gülüyor> bilindiği üzere sosyal güvenlik açısından 30 Haziran itibariyle kesinleşmiş alacakları, Mali idare açısından ise 31 Temmuz itibariyle kesinleşmiş ya da itilaf, saf, itilaf safhasında yani yargıda olan alacaklar ya da inceleme ve tarihet safhasında olan alacakları kapsıyor idi. Yine 2006 ve 2009 yılları iç içerisinde kurumlar vergisi, Gelir vergisi ve katma değer vergisinde daha önceden beyan edilen beyanlar üzerinde bir matrah artırımı imkanı bize getiriyordu. Yine gelir vergisi açısın, gelir vergisi stopajı açısından ise biz buna kısaca mutasar ile be, beyan edilen gelir stopajı açısından ise daraltılmış bir matrah artırımı söz konusuydu. Gelir stopajı açısından yalnız çalıştırılan Kişilere ait ücretlerin kesintilerini ilgilendiren bir artırım söz konusuydu. Buralarda bir değişiklik olmadı. Yani 2006 ve 2009 yılları için matra artırımında bir değişiklik olmadı. Tasarı da kanunlaşan tasarı da yani mecliste kabul edilen ta, kanunda diyelim daha doğrusu tasarı artık yine tasarı demek doğru olur. Çünkü bilindiği üzere mecliste kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak yasa yürürlüğe giriyor. Burada iki bölümde değişiklik oldu. Bunlardan birincisi 11. madde aynen şöyleydi. Bu isimler aynen yer aldı. Yalnız oradaki tarihlerde bir değişiklik oldu genel kurulda. Verilen önergelerle, milletvekillerinin vermiş olduğu önergelerle. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar ve kasa mevcudu Bu özellikle mallar kısmı eczacı ve ilaç kamuoyunu çok yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere ilaçta katma değer vergisinin 18'den 8'e düşürülmesi, ilaç fiyatlarında yapılan indirimler ve ilaç fiyatlarında yapılan indirimler defalarca birkaç kez oldu. Birçok gerekçelerle beraber özellikle ilaç açısından, Kayıtlarda yer aldığı halde fili bulunmayan ilaçlar söz konusudur. Bunlar üzerinden bir takım değişikler getirildi ve bu değişiklikler yasada tasarıda 31.12.2009 itibarıyla bilançolarda görülmekle beraber olmayan şeklindeydi. Buradaki 31.12.2009 tarihi 31.12.2010'a çekildi. Yani Bilançularda görülmekle birlikte, yani kayıtlarda, envanterde görülmekle birlikte işletmede bulunmayan bu mevcutlar için düzeltme imkanı getirildi. Hangi dönem itibarıyla? 31 Aralık 2010 dönemi itibarıyla. Bununla ilgili olarak yine kasıda bulunmayan nakit mevcutları ve ortaklar cari hesabı üzerinde bulunan nakit mevcutları için 31-12-2010 itibarıyla bir düz mevcut kayıtlarda Olduğu halde fiiliyatta bulunmayan tutarlar için düzeltme imkanı getirildi. Tasarı da daha önceki programlarımızda bahsetmiş olduğumuz tasarı da bu tutarlar üzerinden %10 oranında hesaplanan vergi beyanname ile verilerek ve süresi içerisinde ödenmesi söz konusuydu. Önergelerle gerek komisyonda bu oran düşürüldü ve en son haliyle de Buradaki %10 tutarı %3'e çekilmiş oldu arkadaşlar. Ama yine bununla ilgili olarak gerek %10 gerek %3'lük tutarlar için kanunun Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra resmi gazetede yayınlanması halinde bu oranlar daha katı tutarları içerecek şekilde biz yine bunu Şubat ayı sonunda yapacağımız programda son şekli muhtemelen odur ki önümüzdeki hafta yasallaşması bekleniyor. Şubat ayında yapacağımız programda bu kısımlara daha doğrusu torba yasanın birinci ve ikinci bölümüyle ilgili olarak sosyal güvenlik kurumu ve gelir idaresini ilgilendiren Maliye Bakanlığı'na ilgilenen kısımları üzerinde bir kez daha duracağız. Yine e, değişmeyen bir bölümden bahsedelim. Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar bu fiiliyatta Olmadığı halde kayıtlarda yer alan tutarlar için vergi dairelerine bir beyan vermek suretiyle kayıtlarını düzeltme imkanlarını getirildi. Şubat ayı içerisinde yasallaşacağını düşünürsek takip eden ay Mart, Nisan, Mayıs. Demek ki Mart, Nisan, Mayıs 3. ayın sonu Mayıs'ın sonuna kadar bunun vergi dairelerine beyan edilerek kayıtlarını düzeltme imkanı getiriliyor. Yine... Daha önce söylemiş olduğumuz daha önceki programlarımızda söylemiş olduğumuz bir hususu tekrarlayalım. Bu torba yasayla ilgili getirilen düzenlemede gerek matra artırımları ve gerekse itiraflı alacaklardan ya da inceleme ve tarih et safhası alacaklardan ya da kesinleşmiş alacaklardan vazgeçilmesi durumunda bunların taksitlendirilmesi durumunda 18 eşit taksitte yani 36 ayda ödeme imkanı getiriliyor Bu torba yasayla birlikte. Bu programımızda sevgili dostlar, Şubat ayındaki Mali ve Sosyal Güvenlik Takviminden bahsettik. Yeni bir düzenlemenin vergi usul kanunu 403 sıranın Dolu vergi usul kanunu genel tebliği ile artık elektronik ortamda kesin mizandan bahsettik. Mart ayı içerisinde gelir vergisi mükellefleri, Nisan ayı içerisinde kurumlar vergisi mükellefleri, elektronik ortamda kesin mizanı internet vergi dairesine göndermeleri gerekecektir ya da beyan etmeleri gerekecekler üzerinde bilgi verdik. Bununla ilgili olarak yine Şubat ve Mart ayı içerisinde yapacağımız programlarda bunlar üzerinde duracağız. Türk Ticaret Kanunu mecliste yasallaş mecliste kabul edilen kabul edilmesiyle birlikte şu anda yasallaşma resmi gazete yayın süreci bekleniyor. Bunlarla ilgili bilgi verdik. Artık şirketler tek kişilik şirket olarak kurulabiliyor ve benzeri düzenlemeleri bahsettik. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havanda Z raporunda bir programın daha sonuna geldik. Ben ve Radyomuz yayın görevlisi Suat Gülmünat arkadaşımla birlikte her zaman olduğu gibi sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz sevgili dostlar. Programımızdan olabildiğince katkı sağlamaya çölde kum tanesi kadar faydalı olduysak mutlu olacağımızı belirtiyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayde! Hayde! widzę, Hayde! Hayde! widzę, Hayde! <gülüyor>